Kaçıncı senesindeyim Bir çocuğun gurbetine Gönlünü salıp Sen ölüp ölüp dirildin Ya çocuklar ölmezdi anne Hele bir devrim beklenirse ülkemde Çocuklar ölmezdi anne Kalan ne varsa benden evde hasrete bürünmüş bilirim öylece yatar içinde sessiz ağıtlara elemlere durursun gecelerinde ben de uzaklarda işte öyleyim anne ayrıldım ayrılalı sana mektup yazmadım elbet postacı bizim eve gelmez anne kalbime özlemi bağlayıp Bir yaz günü gelmek istedim ama acılara vurulmuş kavgalarım bırakmıyor. Bu yazda ektiğin çiçeklerin hüzünle açacak kapımızın önünde anne. İçlerinden kan kırmızısı bir gülü benim yerime kokla anne. Sokak lambalarına yediriyorum kış kırıklarımı. Akşamları yalnızlığıma soruyorum. Odalardan sesin gelmiyor anne. Artık güneşler ısıtmıyor. İnan gülüşleri dolaşmıyor yüzünde. Ne zaman sana benzeyen birini görsem boğazım düğümleniyor. Haykıramıyorum anne. <gülüyor> Dışarıda kar yağarken yüreğimde bir şeyler eriyor. Gün batımlarında. Dağınık odamın kirli camlarına bir büyük hasretin çığlıklısı vuruyor. İkimin oyuklarına sesin doluyor. Oğlum gel çok özledim diyen hep karşımda merhamet dolu gözlerin var. Ben bu ölü kentte inan yorgunum anne. Kahırlı gecelerinde bu şehrin Hep gözyaşlarımı topluyorum. Kaç kez yargılandım gurbetlerde. Gündüz ve gecelerde kanayıp durdum. Acılara abandım. Bilmem ne kadar yandım, kavruldum. Hep bir savaşın içinde olduğumu düşündüm. Suç aletin sadece inancımı kuşanmaktı. Haykırmaktı. İşte o gündür içinde itihar etti yaşamak. Hayata değil anne, ölümlere vuruldum. Artık yeryüzü dar geliyor bana, dar. Biliyor musun anne, benim zulümle kavgam var. Oğlum, ölüm bir yürek işidir sözünü. Aklıma ilk kez sen koymuştun. Ey benim sıla yorguna annem. Yine de bir evlat kokusudur burnunda tüter. Bana da anne, bir gün Rabbim şehadet nasip eder. Bu yolda oğlun hep duanı bekler. Canım annem...